Ee, arkadaşlarla şenlikle ilgili sohbet ettik. Şimdi yine e, kaldığımız yerden Ömer Faruk Hocam'la devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, dört, dört serilik bir program yapmış olduk. Bu e, serinin sonuncusu olacak sanırım. Hocam e, ne dersiniz şeyde e, kitabın artık sizin Yara Bıçak kitabının e, üzerinden başlamıştık ve onun son bölümü olan Karnaval aslında hani bizim programla da içerik oldukça uyuşuyor. Ekoloji, politik, sosyal ekoloji kapsamında yaptığımız programla böyle biraz birçok şey holistik bakan bir şey. Karnaval da biraz bana onu çağrıştırıyor. Onunla ilgili hatta ben orada bir şey dikkatimi çekti. Bunu dinleyicilerimiz için de bir açıklasak belki kitabı okuyacak olanlar için. Şey diyorsunuz orada karnavalı, yeraltı göğü edebiyatına giriş ya da bir Karşı fesat birliği olarak tanımluyorsunuz. Bunu biraz açarak başlayalım mı? Olur. Ee, şöyle, öncelikle şundan söz etmek isterim. Yani bu yaşadığımız toplumsallık sürekli kriz üretiyor. Ee, biz yani işte benim yaşım 60'ı geçti. Bu kriz sürekli derinleşiyor ve çocuklarımızın geleceğini de çalıyor. Fakat böyle gündelik konular üzerine düşünür ve kafa yorarken, krizin kökenleri üzerine çok düşünmüyoruz. Bir, iki, bunun dışına çıkmaya yönelik de herhangi bir çaba göstermiyoruz diye düşünüyorum. E, seçim sonuçları da zaten e, sol ve laik düşüncenin... E, çok isabetli tahminler yapamadığını da ortaya çıkardı. O yüzden bir düşünce krizi olduğunu kesinlikle kabul etmemiz gerekir bence. Tam da bu noktada, geçenlerde okuduğum bir kitaptan küçük bir alıntı yapmak isterim. Hannah Arendt'in bir cümlesi bu. Diyor ki Hannah Arendt, çoğunluğun düşünmeyen dogmatizmi karşısında seçkin bir azınlığın aynı ölçüde düşünmeyen dogmatizmi bulunur diyor. Çoğunlukla azınlığı dogmatizmde birleştiriyor. Çok Bu olağanüstü yaratıcı bir saptama. Çok güzelmiş ben de çok Evet. Yani buradan hareket edelim. Ben de işte sürekli eş, dost, Arkadaş, yoldaş onlara bakıyorum. Hep herkes şikayet ediyor, küfrediyor, hakaret ediyor. Olmuyor, gidip işte iç geçiyor falan. Bunların dışına çıkmak gerek diye düşünürüm hep. Yani şikayet etmektense bir şey öner. Yani kurucu bir şey olsun. Kurucu bir şeyi inşa edebildiğin sürece zaten hakaret etme ve küfretme hakkını da elde etmiş olursun diye düşünüyorum hep. O yüzden sırf böyle şikayet etmektense bir şey de önermeliyim. Kaygısını sürekli taşırım ben kendimde böyle. Şimdi karnavaldan söz ediyoruz. Bu toprakların geleneğinde karnaval yoktur. Bayram vardır. Bayramsa yukarıdan aşağı bir örgütlenmedir. Resmi ideolojinin kendisini Yerinden ürettiği bir yapıştırıcıdır böyle. O yapıştırıcı ise bayraklarla, işte milli marşlarla, uygun yürüyüşlerle ve asık suratla tezahür eder böyle. Bir toplumsal şeydir bu böyle bir ne, ne diyelim ciddiyet seremonisi gibi falan bir şeydir böyle. Bu topraklarda düşünün biz 27 Mayıs'ı bayram olarak işte kutlamış bir halkız yıllarca. Yani nasıl rezil bir bayram olduğunu dikkate almak gerekir. Peki yani <gülüyor> bu ciddiyetten nasıl çıkmak lazım? Yani... Ölüp gideceğiz sonuçta böyle ciddi ciddi, kasıla kasıla, <gülüyor> <süratli>. hayatımız böyle <gülüyor> çarçur olup gidiyor böyle. Hiçbir beşeli bir, bir araya geliş mekanizması, toplumsallığı oluşturamamış bir halde gidiyoruz. Kardaval bunun işte kırılma noktalarından birisi. Üstelik bunu... Rus devriminin gerçekleştiği ki ben artık ona Rus devrimi falan demiyorum. Bolşevik darbesi diyorum. Ee, Bahti'nin teorize etmiş olduğu bir metin. Rable ve Dünyası adlı kitabında Karnaval'ı teorize ediyor. Karnaval'ın aşağıdan yukarıya karşı, yani yukarıdan aşağıya karşı aşağıdan yukarıya olan özelliklerini dikkate alıyor ve bunu öne çıkartıyor. Ve burada bayramın ciddiyetine karşı, asık suratına karşı e, kahkahayı, neşeyi, fütursuzluğu, küstahlığı hatta kalkıp böyle e, dikkate alıyor. Bu beni çok cezbetmişti. Yani ilk kez aşağıdan yukarıya Katılanların kendilerine sahip çıktıkları ve kendilerini dizginleyemediği bir formdan söz ediyor Vahdi. Bunun ne ölçüde gerçeklikte karşılığı olduğunu anlayabilmek için ve takip edebilmek için ve nasıl cisimleştiğini görebilmek için Venedik Karnavalına gittim iki kez. Yunanistan'da da İskeç'e karnavalı vardır. Bir de ona gittim. Müthiş bir şey. Herkes kendisinden vazgeçiyor. Karnaval zaten kendinden vazgeçme hali. Yani kadınlar erkek kıyafetleri giyiyorlar. Erkekler kadın kıyafetleri giyiyorlar. E, ne diyelim işte kişilerin saçma sapan da olsa kimileri imparator oluyor, kimileri futbolcu oluyor, kimileri rock şarkıcılar oluyor. <gülüyor> böyle bir kendini kapıp koyverme hali yani. Ama bunu son derece neşeli ve şenlikli bir biçimde yapıyorlar. Bu bana çok şey geldi böyle. Çok enteresan geldi. Yani kuralsız, disiplinsiz Hiçbir ahlaki norma falan uyma endişesi olmayan bir yapı, doku falan ve çok kalabalık oluyor ve çok neşeli oluyorlar yani. Öylesi bir şey. Bunu nasıl olur da daha öteye taşıyabilirim falan diye düşündüm. Orada eksik olan şey şuydu. Diğer hareketli ve hareketsiz canlı türleri Rabbin şeyde Vahhi'nin kitabında yoktu. Benim yazdığım bölümde bunlar da var. Yani hareketli ve hareketsiz canlı türleri de karnavala katılıyorlar. Orada böylece, kar insan merkezli hala. Evet <gülüyor> yani Bahti'nin, Venedik Karnavalı'nın ve İskeçe Karnavalı'nın insan merkezci dokusunu böylece kırarım diye düşündüm. Yani benimkinde böyle işte... Zebra'larda katılıyor, kaplanlarda katılıyor, <gülüyor> timsahlarda katılıyor, e, ne bileyim işte meşe ağaçları falan da katılıyor. Böylece başka bir toplumsallığın olabileceğini düşünebileceğini ve daha ötesi kalkıp yazılabileceğini göstermek istedim. Bunu da diyelim ki işte sırf kitabı işte sizde okudunuz ve biliyorsunuz hiçbir Edebiyat türüne sığmayan bir türdür. Sığmama çabasını da gösteren bir kitaptır Yara Bıçak. Hı hı. Ama işte bu karşı fesat birliği vurgusu örneğin Deridan'ın vurgusudur o. Evet. Onu söylemek istiyorum. Yani şey olarak bir karşı fesat birliği kurmamız gerekir diyor bütün ahlaki yaklaşımlara karşı Deridan. Ondan özün çaldığım bir şey. Öyle bir Yere çekeyim ki dili, hayatı, ilişkileri hiçbir ka şey kalıba sığmasın istedim. Yani işte tarihteki birçok e, tarihsel, tarihi aktörler, tarihi aktörler benim düzenlemiş olduğum kardavala katılıyorlar. Yani da geliyor, Derida'da geliyor, Kenan Evren'de geliyor. Hitler'de geliyor. Aynı Karnaval'da onların hepsini buluşturdum. Öyle bir şey yaptım ki herkesin aslında zihninin arka planında gülme, kahkaha atma isteğinin toplanmış olduğu bir yer olsun istedim. Demi söylemiş olduğum şey şuydu. Buna tekrar dikkat etmek, dikkat edin, çekmek isterim. Bayramlar ve düzenler asık suratlıdır. Aslında Cidlidir ben değildir Karnaval ise neşelidir ve kahkahaya gebe'dir yani. Oradan evet. bir şey söyleyecektim. Kahhallı bir toplumsallık üzerine düşünebilmek için bir başlangıç noktası oluşturabilmek istedim. Biraz uzun bir cevap oldu. ya Burada bir şey yapabiliriz diye düşündüm de ulus devlet aslında ben size bu bunu soru olarak soracaktım ama siz öyle bir yerden girdiniz ki gerçekten ulus devlet eleştiri konusu yapılmalı. Direkt zaten o ciddiyet işte her türlü e, kural ahlaki e, uyulması gereken kurallar e, işte e, karnavalda dediğiniz gibi herkes her şey olabilirken işte Ulus devlette şey bile hani bir bir çocuğun işte başbakan olması bir bilmem neyin bilmem ne olması bile böyle bir hani e, resmi seremoni halinde laf olsun işte torba dolsun şeklinde yirmiş insanlarda falan öyle bir e, komik bir ciddiyet aslında hani böyle <gülüyor> trajik Esinlikle bir de öyle yani hemen bu soru şunu çağrıştırdı bana. Bir aşağılama aracı olarak çöp adlı kitapta bunu etraflıca ele aldım. 1940'larda Batay, Lanetli Pay adlı kitabında tek gerçek sınır biyosferdir diyor. Onun dışındaki bütün sınırlar insan zihninin ürünüdür diyor. Evet. Bu olağanüstü bir saptama. Biyosferin dışına çıktığımız zaman ölürüz. Bu kesin Aynen. ama hiçbir bu devletli devlet sınırlarında çekilmiş olan duvarların öbür tarafına geçtiğimiz zaman kimse ölmez yani bu insan zihninin insandaki kötücüllüğün bir ürünüdür bana kalırsa. Bunu şey, dikkat ederek ya da... yani öyle bir şey olsun ki istedim bir toplumsallık formu olsun ki istedim hayvanların yani hareketli ve hareketsiz canlı türlerinin yanı sıra Herkesin katılabildiği ve neşeli olmayı amaçladığı yani kahkaha atmanın şey olduğu böyle ne diyelim hayatın normalle dönüştüğü bir form oluşsun falan istedim. Derdim oydu karnaval bölümünü yazarken evet. Biraz şey de var belki buradan okurlarımıza önerebiliriz sizin kitapla paralel olarak. Neşeli Militanlık diye bir kitap çıktı iletişimden. Yakın zamanda okudum orada Spinoza'nın Spinoza'ya atıfla başlıyor ve çok güzel kafa yormalar var arasında. Hani siyaset alanında nasıl daha farklı hareket edilir dediğiniz gibi bu karnaval ya da neşe coşkuyu barındıran Spinoza'dan alıp bayağı bir filozofa atıfla çok güzel hem teorik hem pratik anlamdaki sorgulamalarla çok güzel şeyler var orada. Ben şey, buradan şeyler hareket devam etmek istiyorum aslında. Ee, biyolojik çeşitliliğe baktığımız zaman aslında ekosistemin kendisi bir karnaval değil mi? Yani inanılmaz çeşitliliğin e, birbirini destekleyen bir birliği var. Bunu işte Murray Bookchin de aslında bu, bu biyolojideki bu şeyi biraz sosyal ekoloji diye kavramlaştırarak şeye de e, insanı da buna dahil ederek e, biraz türcülüğün de önüne geçmeye çalışarak müthiş holistik bir bakış açısıyla ele aldı. Hani sosyal ekolojide e, hatta ayrıntı yayınlarını siz kurduğunuzdan kısa bir süre sonra Buckchin'in kitaplarını e, çok erken sayılacak bir dönemde Türkçe'ye çevirip bastınız. Bence çok da güzel bir şeydi. Hamleydi o. Hani Türkiye'de ne kadar karşılık buldu bilmiyorum ama baskılar bittiğine göre herhalde peyi okuyan olmuş o dönemde. de Şimdi de bayağı okunuyor Buckchin aslında Türkiye'de. Ee, şimdi bir e, kitaba çalışıyorum. Şundan söz edebilirim. Yani insanın artık Adorno e, Aydınlanmanın Diyalektiğinde şundan söz ediyor. Diyor ki tahakküm diyor doğaya hükmetmekle başlar diyor. Kadına hükmetmekle devam eder. Çocuğa hükmetmekle de Nesillere kendisini aktarır diyor. Başlangıç noktası olarak doğayı alıyor. Çok haklıdır. Yani insan şu an dünyada yaklaşık 8 milyon canlı türü olduğundan söz ediliyor. Ve yaklaşık yarısının başlangıçta var olan canlı türlerinin yaklaşık yarısının yok edildiğinden de söz ediliyor. ...doğal hayatı koruma derdiğinin falan yapmış olduğu araştırmalar bunlar. Yani yaklaşık başlangıçta işte 20 milyon canlı türünün var olduğunu söyleyebiliriz. Peki yani aradan işte binlerce yıl geçmiş ve işte 12 milyon canlı türünü yok eden bir türden söz ediyoruz. insandan söz ediyoruz. Artık insanı bence... Kötücül bir yaratık olarak ele almamız gerektiği kanaatimdeyim. Yani bunu yapmaz isek, insanı korumaya devam eder isek, onun kötücül karakterini deşifre etmekten uzak durmaya devam eder isek, insan diğer canlı türlerinde yok etmeye devam edecek ve kendi sonunu hazırlayacak. Çünkü her varlık bir diğer varlığı zenginleştirir. Her varlık bir diğer varlıkla kendi varlığını oluşturur, var eder. Bu dikkate alınmıyor, insan merkezli düşünce içerisinde kaldığımız zaman. Evet, ya söylediğinize katılıyorum. Şunu da söylemek lazım, hani dinleyiciler açısından şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ee... Peki insan ne yapacak o zaman? Burada aslında tabii ki insan da bu doğallığın bir parçası. Dışı, dışında ya da üstünde, altında değil, içinde bir e, canlı ve bir sorumluluk alması gerekiyor. Dolayısıyla hani burada e, yapacağı sosyal organizasyonla, doğayla uyumlu sosyal organizasyonla çünkü e, aslında o tahakküm ilişkisi Adorno'nun söylediği insanın doğaya kurduğu tahakküm insanın kadına işte. Çocuğa kadar giden kurulan evet. hiyerarşik ilişkiler tam tersinden de doğru aslında. Bir yandan hani bir e, karısına şiddet uygulayan bir e, adamın doğaya e, iyi davranmasını, bir hayvana iyi davranmasını zaten bekleyemeyiz. Ya da bir sömürgen bir patronun işçisine davranışını düşündüğümüzde doğayla olan ilişkisini çok e, güzel olmasını bekleyemeyiz zaten. O ikisi birbirini diyalekt bir şekilde çok besliyor. hani. Doğaya tahakkümle insanın insana tahakkümü birbirini sanki yeniden yeniden üretiyor gibi düşünüyorum. Ben onun için yani yapacağımız hiyerarşik olmayan, hiyerarşinin çözüldüğü sosyal organizasyonlar, e, yeni bir siyaset teorisi burada çok önemli bir yerde duruyor gibi geliyor bana. E, öyle yani buna diyeceğim, ekleyeceğim hiçbir şey yok. İşte geçen hafta e, 80 sayfalık bir e, kitabım daha yayınlandı. Ee, orada bir diplotta şunu ele aldım. Şimdi adını hatırlayamadığım bir filmi sinematikte izlemiştim. Ee, Almanların hazırlamış olduğu yarı belgesel bir filmdi. Ee, bu iklim bilimcilerin, fitrolokların falan e, danışmanlık yaptığı bir filmdi. Onlar şundan söz ediyorlar. Yani dünyanın yarısını diğer canlı türlerine Hemen terk etmemiz gerekir diyorlar. Yani insanın bütün dünyayı işgal etme halinden bir an evvel çıkmamız gerekir diyorlar. Yaban yaşamın yani, hızla çoğaltılması. Evet. evet yani bir şey böyle bir kıyamet habercisi gibi kıyamet öznesi gibi davranıyor artık insan diyorlar. Ben filmi çok ikna edici buldum. Önerilerin de çok radikal. Ama yani işte adamlar da şeyi söylüyorlar yani. Başka çaresi yok diyorlar. Bizim kendi varlığımızı sürdürebilmemiz diğer canlı türlerinin var olmasına bağlıdır. Onları istiyorsak dünyanın yarısını onlara terk etmemiz gerekir diyorlar. Yani bir canlı türü olarak insan 20 milyon... Yani 19 milyon .999 999.999 canlı türlerine hükmediyor. Bu, bu, bu saçma ötesi bir şey böyle. Evet. Kötücüllüğün zaten doruk noktası gibi falan bir şey. Artık buralardan söz etmemiz gerekir. Bana kalırsa diyorum. Evet, ya işte orada hani e, çağı meselesi var ya. Burada, evet. E, çok gerçekten artık her alanda çok ayrıntılı tartışılması gerekiyor. Yani hani kimisi diyor ki insan kim ki antroposeni başlatsın ama maalesef yapıp ettiklerimizde antroposen çağını başlattık ben. Ama bu bu durumda da işte sorumluluk almak gerekiyor. Madem bunu biz yaptık, bizim işte bu kötücüllük mü diyelim ya da işte kendi evrimsel süreçlerimizle kültürel nesneler ürettiğimiz kültürel nesneler artık dünyayı dünyanın taşıyamayacağı bir yük haline geldiğinden mi diyelim? Burada bir sorumluluk almak ve e, gerçekten bu da ancak işte e, hiyerarşinin çözüldüğü ulus-devlet ötesi e, daha ekolojik merkezli bir yeni bir siyaset teorisiyle bunun hayata geçirilmesiyle olacak gibi düşünüyorum. Ben başka başka yolu yok zaten. Yani hem <gülüyor> insanın hem diğer canlılar çünkü biz şeye diyemeyiz. Hani bir sümüklü bece dünyayı değiştir hadi sorumlu kal yani bu, bu da bizim üzerimizde çünkü madem soyutlama yapabiliyoruz ve bu hale getirdiysek bu sorumluluk bizde hani bu kibirli bir anlamda söylemiyorum insan kibri olarak değil ama sorumluluğu olma anlamında bizim üzerimizde yani bunu bizim organizasyon yeteneği olan canlı biziz diğer canlıların hayatını etkileyen ve bu sorumluluğu almak zorundayız bu arada son dakikaya gelmişiz <gülüyor> son sözlerinizi alayım baya su gibi aklı geçti <gülüyor> Belkilerde yine bir program yaparız sizinle. Adorno'nun sözünü tekrarlamanın ötesinde başka bir şey söylemek fazla evet. olur, gereksiz kalır. Tekrarlıyorum o yüzden ee, tahkim doğada başlar, kadında sürer, çocukla diğer nesillere aktarılır diyor Adorno. Evet. Beni de... dikkatim bunu merkeze alarak, eyleş siyaset yapma tarzı, ilişki kurma tarzlarımızın tümünü elden ve gözden geçirmemiz gerekir bence. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizin söylediğinize katkıyla bitireyim o zaman. Ben de Adorno'dan işte türcülük eleştirisi olarak söylediği yine çok iyi bir cümle vardır. Auschwitz'e giden yol mezbahalardan geçer der. Ve herhalde buna verilecek yeni siyaset teorisi, Şeylerinden birisi de, cümlelerinden birisi de, hani kendisi hem teorik hem pratik anlamda çok önemli bir siyasetçi olan Emma Goldman'la bitirelim. Dans edemeyeceğim devrim benim devrimim değildir diyerek bitirelim ne dersiniz. Sizin seçtiğiniz parçayla programı kapatacağız. Esma Rezepova'dan seçmişsiniz. Dijelem Dijelem diye okundu herhalde, bilemedim. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler iki hafta sonra görüşmek üzere sizi Esma Rezepova ile baş başa bırakıyoruz.